Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim sizi biraz okul yıllarınıza götüreyim Beni edebiyat öğretmeni kabul ediniz soru sordum siz de öğrencisiniz cevap verin bana dedim ki Çocuklar, kalem defteri çıkarın, hepiniz kompozisyon yazıyorsunuz. İsraf nedir? Sorusunun cevabını yazıyorsunuz. Yalnız bu ödeviniz, bir sayfada yazılan makale şeklinde değil, bir, iki, üç, dört, şö, beş diye başlıklar şeklinde olacak. Bir, israf şudur, iki, israf şudur diyeceksiniz dedim. Buyurun, Deneme yapalım. Durdurun bu sesi ve bir kağıda yazınız bakalım. İsraf nedir? Şimdi tekrar konuşmaya devam edelim. Ne yazık ki değerli kardeşlerim yaşadığımız toplumda israf deyince akla ekmeğin çöpe atılması, suyun açık unutulması veya çok fazla akıtılması veya gençlerin babalarından aldıkları harçlıkları, savurmaları, bol harcamaları değiniyor israf. Bir de işte yemek, fasulye, mercimek yemeği yenmedi de ekşidiği için anne onu attı mı o da bir israf sayılıyor. Güzel kardeşlerim, insan nedir sorusuna bir parmağını gösterip insan budur diye cevap veriliyor mu? Hayır. İnsan, 20 tane parmağı var sadece. Onlardan bir tanesiyle nasıl insan olacak? İsrafı tarif ederken suyun çok akıtılması diye bir tarif yaparsak ekmeğin çöpe atılması diye bir tarif yaparsak insan bir parmaktır demek kadar eksik bir tarif yapmış oluruz. İsraf bir şeyin yersiz tüketilmesi ölçüsüz kullanılması demektir. Su Az da olsa, çok da olsa ölçüsüz kullandığın bir israftır. Canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi duymuşsunuzdur. Ne buyuruyor? Bir dere, dere dere var ya köylerde böyle akıyor. Bir derenin kenarında da abdest alsanız suyu israf etmeyin buyuruyor. Halbuki kardeşlerim, Derenin kenarında kollarını sıvayıp abdest alan birisi suyu israf edemez ki. Bol da harcasa dereye düşüyor tekrar zaten. Yani alıp da tarlaya dökmüyorsun. Derinin kenarında taşın üstünde Bismillahirrahmanirrahim dedin abdest alıyorsun. Avucunu dolduruyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Yüzünden damlayan dereye düşüyor tekrar. Yani israf edilmesi mümkün değil. Hayır. Karakterin gevşedi senin orada. Su israf oldu olmadı önemli değil. Bunun için israfı yersiz ve ölçüsüz kullanılan her şeyde arayacağız. Buna göre israf da bakınız. Şimdi yeni israf başlıkları açıyoruz. Bir, en önemli israf zaman israfıdır. Nümetler içinde. En önemli ikinci israf su israfıdır. Allah'ın bize nimet olarak verdiği her şeyin yersiz ve gereksiz kullanılması israftır. Nimet israfı diyoruz buna. Üç, dört. Bakınız, insan israfı da israf çeşididir. İnsan. İnsan israfı diye bir şey var. İyi bir doktoru. Elinde Allah'ın şifa yarattığı bir doktoru tarlada çalıştırmak yerinde bir iş midir? Tarladakini beceremeyecek ona mı ağlayalım? İnsan sağlığına yapacağı katkıdan yoksun kalacağız ona mı? Zekası matematiksel olan birisini senelerce hafız yapacağız demek yerinde midir değil midir? Hafızlık yapacak birini de İlla gideceğiz inşaat mühendisi olacaksın demek yerinde midir değil midir? İnsan israfı. Dört. Beş. Sevgi israfı. Sevgi. Seviyoruz yani çocuğu seviyoruz. Parayı seviyoruz. Bu da su gibi. Aşırı tüketildiğinde israftır. Bu da yanlıştır. Bunun da sonucu zayiattır. Pek çok çocuk Fazla sevildiği için Allah onu yarattığı konuma gelemeden bu hayatı bitirmiş gitmiştir. Bunun örneklerine girmek istemiyorum fazla. Ve iyilik israfı da israftır. Ne demek iyilik israfı? Yani bir insana iyilik yapacağız. Mesela bir çocuğa, yetim bir çocuğa iyilik yapacağız. İhtiyacı nedir çocuğun? Bayram ayakkabısı. Tamam. Onun yerine araba alsak bu çocuğa. Böyle bayağı bildiğin trafiğe çıkacak araba. 10 yaşında çocuğa. E i̇yilik mi yapmış oluruz? İyiliği israf mı etmiş oluruz? Ve bu israfın sonunda da o çocuğu mu helak etmiş oluruz? Cevap belli. Ve bir başka israf çeşidi akrabalık israfıdır. Nasıl akrabalık israfı diye bir israf çıkardık biz? Kardeşlerim, şimdi akrabalığın bir seviyesi var, bir konumu var, bir ağırlığı var. Sıla-i Rahim bakımından, birbirimize destek bakımından, bunu sulandırdığın zaman, mesela İzmir'den İstanbul'a, haftada bir ziyarete geldiğin bir akraba, israf edilmiş akrabadır. Çarpık bir örnek olsun diye zikrediyorum bunu. Ve, komşuluk israfı diye de bir israf var. Neden? Komşu dar gün canıdır. Can simididir. Onun ilgisini alakasını basit şeyler için tüketir. Basit şeyler için tenkit edersen zora sürersen komşuyu israf etmiş bitirmiş olursun. Tekrar ediyorum kardeşlerim. Elbette ekmek de israf ama burada onu saymadı. Niye? Ekmekle domatesin ne farkı var? Ekmek çöpe atılamaz da domates atılabilir mi? Prasa çöpe atılabilir mi? Tutturduk bir ekmek, ekmek, ekmek israfı. Hasbunallahu aleyhi ve Mercimek de topraktan yetişiyor. Yani ekmek çöpe atılınca israf oluyor da nohut, mercimek, fasulye çöpe atılınca sevap mı oluyor? Bizim ülkemizde buğdaydan ekmek yapılıyor. Başka bir yerde pirinçten ekmek yapılıyorsa, onlar da onu atmayacaklar. O zaman onlar da onu kutsal diyecekler, buğday ekmeğini çöpe atacaklar. Öyle mi yapacağız? Hayır, hayır. Ekmek diye bir başlık açmadım. Niye? Allah'ın her nimeti mübarektir zaten. Ekmek olur, pirinç olur, pırasa olur, domates olur, mercimek olur, sebze olur, hiç önemli değil. Yani biz ıspanağı çöpe mi atabiliriz? Zaten akıl dağınıklığımız, bunalmışlığımız burada ortaya çıkıyor kardeşlerim. Bir şeyi tutturuyoruz. Onu israf etmeyelim diyoruz. Öbürüne sanki helal israf gibi oluyor. İsraf haramdır. Allah israf edenleri sevmez diyor. Buyuruyor Kur'anımız. Bunun için biz mümin ev diye bir ev planı yapıyorsak yaptık elhamdülillah. Bu evde asla vakat a İsraf yapmayacağız. Hiçbir nimetin israfını yapmayacağız. Zaman israfı da yapmayacağız ama. 10 dakikalık bir işe bir saat ayırmayacağız. Ekmeği dilim dilim kesip sofraya koyduk. Niye? Büyük koyarsam yemezler. Kuru olunca da çöpe atarız. Dilim dilim olsun. Gerisini akşam sofraya koyarım diyor. Zamanı da dakika dakika kullanacağız. Sevgimizi dakika dakika... Pozisyon pozisyon kullanacağız. Gün gün kullanacağız. Sabahtan akşama kadar okşadığın bir çocuk, akşam senin sözünle yatmaz gibi daha. Sevgi israfı yaptın sen. Yersiz ve gereksiz kullandın. Hatta kardeşlerim, ibadette bile israf olur. Nasıl? Cevap vereyim. Siz şimdi ödev yazıyordunuz ya, bir daha ödeve dönün. Bir soru daha soruyorum. Sabaha kadar namaz kılmak caiz mi? Yani sevaplı bir iş mi? Her üç günde bir, her gün ya da veya üç günde bir Kur'an'ı hatmetmek, o kadar çok okumak sevaplı bir iş mi? Her Recep, Şaban Ramazan diye 90 günü oruç tutmak sevaplı bir iş mi? Var mı sünnette bunlar? Hiç iftar etmeden 3 gün üst üste 72 saat oruç tutmak sevap mı? Var mı böyle bir iftar? İbadet yapıyoruz. Peki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz. Ona Allahu u Teala'ya secde eder gibi secde etsek caiz mi? Halbuki secde ibadet. Cevaplar. Bunların hepsinin cevabı belli. Hayır bunlar caiz değil. Niye bunlar caiz değil? Çünkü ibadette israf yapılıyor. Bunlar israftır. Yersiz, gereksiz, aşırı tüketimdir bu. Yok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yok. sabah kadar namaz kılmak. Akşamdan sabaha kadar. Sabah namazını kim kılacak camide? Üç ay ardarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmamış. Böyle bir oruç çeşidi yok. Ashab-ı kiramda da yok. Biz daha iyisini mi icat edeceğiz? İbadette de demek ki israf oluyormuş. Konuşmakta da israf var. Abartılı, mübalağalı konuşmak israftır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bundan razı olmaz buyuruyor. Mesela bir insana evet tamam anladım yapacağım demek için bir sayfalık açıklama mı yapılır? İsraf mı? Söz israfı. Yersiz, yani uygun değil ve gereksiz oranda kullandığımız, yaptığımız, tükettiğimiz her şey israftır. Ekmeğin yeri midemizdir, çöp değildir. Onun için çöpe atıldığında israf diyoruz. Vaktimiz cenneti kazanmak içindir. Cehennemi kazanmak için israf edildiğinde ona da israf diyoruz. Aferin yavrum, tebrik ederim seni, al bu kalemi de sana hediye ettim diye sevgimizi göstereceğimiz bir çocuğa, sen olmasan dünya ne olurdu deyip alıp onu başımızın üstünde günlerce gezdiririz. bu israftır, sevgi israfıdır. Evimizde yaptığımız bütün israflar ölçüsü kaçırılmış şeylerdir. Ölçüsü kaçırılmış şeylerin iki zararı var. Bir diğer şeyden alıp tüketir. Yani Allahu Teala'nın bize cennet kazanalım diye verdiği şeyler cehenneme doğru kullanılırsa cenneti kaybederiz. Sağlığımız Allah'ın nimetidir. Onu israf edemeyiz. Sağlık nasıl israf ediliyor? Çok güzel 65 yaşında adam bir sürü sorunu var. Elektrik masrafı olmasın diye asansöre binmiyor. 6 kat merdiven çıkıyor. Yahu dede asansöre binsene. Bu para böyle kolay mı kazanılıyor? E can kolay mı kazanılıyor? Kalp krizi kolay mı geçiriliyor? Yanlış. Yersiz ve gereksin. allah Teala asansör diye bir nimet vermiş. Bunu sen kullanmayacaksın da kim kullanacak? Öbür taraftan bir katı bile çocuklar asansörle çıkıyorlar. Dede altı kat yukarı çıkıyor. Neymiş? İsraf olmaz. Yok böyle bir şey. allah Teala doğalgaz diye bir nimet vermiş. Elhamdülillah ne büyük nimet. E niye açmıyorsun bunu? E çok gaz parası geliyor. E sen geçen hastaneye gittin. iki gün orada yattın. Orada verdiğin para daha mı ucuz? Niye ısınmıyorsun kış günü? Yani denge kuramadığımız yerde israf yapıyoruz. İsraf, bu tarafta yanlış yapıyorsa öbür tarafta da eksik bıraktırıyor zaten. Onu örneklendirmeye çalışıyorum. Kardeşlerim, mümin evde sevgi israfı yapmayacağız. Akrabalık israfı yapmayacağız. Komşuları israf etmeyeceğiz. Tekrarı yok bunun. İnsanı israf etmeyeceğiz bir defa. İnsanı. Bu saydığım her şey evimizin her köşesinde geçerli. Herkes için geçerli. Sevgi israfına mesela kardeşlerim dikkat etsinler diye yerinde olacağını umduğum bir örnek vereyim. Eşlerin birbirlerinin sevgisini israf etmesidir. Yani seni hayatım kadar değerli seviyorum diyen bir insan sana bu sevgiyi gösteriyorsa bir sene sonra seni görecek yerde diye bir cümle kurduğu zaman hiç kızma sen o bir sene önceki sevgiyi israf etmeseydin diye bir cümle kurulur sana. Peki o şu şu şunu yaptığı için böyle oldu diyeceksin itiraz. Hayır hayır öyle değil. Bu seni şu kadar seviyorum diyen kişinin bu sevgisi karşılık bulmalı, israf edilmemeliydi. Ekmeği çöpe atmayı sakıncalı buldun. Niye bu sevgiyi, çarçur etmeyi sakıncalı bulmadın? Bir tanesin, sana eşin demişti zamanında. Şimdi niye bir milyarda birsin diyor. Niye bir milyar katlanıldı, senin gibisi ortaya çıktı. İsraf ettin. O saatte söylemişti. Bunlar boş savunmalar. Hep kendi üzerimizden Hata var mı acaba diye değerlendirme mantığımıza aykırı şeyler bunlar. Kardeşlerim, tekrar toparlayayım. İsraf haramdır, bunu konuşmuyorum. Bunu biliyoruz zaten. Allah israf edenleri sevmez, bunu biliyoruz. Dere kenarında, ırmak kenarında abdest alırken bile suyu israf etmeyin diyen peygamberim var benim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları biliyoruz. Bunları ilave konuşmaya gerek yok. Ancak ben mümin evde dikkatten kaçan ama muhakkak israf listesinde olması gereken hassas şeyler var. Bir ekmektir, ekmeğin yenisi var fakat yerine gelmeyecek israf çeşitleri var. Zaman israfı bu. Su emmeti bütün dünyanın sorunu biz niye bunu israf edelim? Allah'ın her nimetine saygı göstermek zorundayız. israf etmeyeceğiz insanı israf etmek kadar tehlikeli bir israf var mı? Kocanı ve hanımını israf etmek kadar çocuklarını israf etmek kadar, annenin sana sevgisini israf etmek yani insanı israf etmek kadar zor, kötü, yıkıcı bir israf var mı? Sevgiyi israf etmek çok yanlış bir şey. İyilikleri israf etmek yanlış bir şey. Akrabalığı israf etmek yanlış bir şey. Komşuluğu İsraf etmek yanlış bir şey. Bu yanlıştan ya döneriz ya da mümin evde müminin yaşamaması gereken bunalımları yaşarız. Allah evlerimizi i'tidalli, dengeli, huzurlu evler olarak kullanmayı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Oh, oh.